Allah'ın şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühen nasu duriba meselun fastemi'u Diye başlıyor Cenabı Allah bugünkü dersimizde 73. ayet-i kerime. Surenin bu mübarek surenin başında söylemiştik hatırlayacağınız üzere. Sure Medeni bir suredir. Medine'de inmiş bir suredir. Mekki sureler ihtiva ettiği de söylenmiştir. Özellikle ey insanlar hitabı çoğunlukla müfessirlerin kanaatine göre ey insanlar hitabının yer aldığı ayetler, sureler bazı istisnalar hariç Mekkidir. Mekke'de inmiştir. Bugün Dersimizin başında az önce bir bölümünü okuduğumuz ve ey insanlar diye başlayan bu ayet-i kerimenin muhtevasından anlayacağımız üzere, bu ayet-i kerime, bu surenin Medine'de değil de pardon Mekke'de nazil olmuş olan ayetleri arasındadır. Bir önceki 72. ayet-i kerime kafirlerin esas itibariyle Allah'ın ayetlerinden hoşlanmadıklarını, ruhları ve kalpleriyle onlardan rahatsız olduklarını, ruhlarındaki ve kalplerindeki bu rahatsızlığın yüzlerine dahi aksettiğini ifade eden bir ayet-i kerime ile beraberliğimiz oldu. Hatta bu karşı çıkış sadece yüzlerine aksetmekle kalmıyor. Ellerinden gelse müminlerin üzerine çullanacaklar. Onları tepeleyecekler. Hallerinin bu olduğunu anlatıyor. İşte bu da özellikle Mekke'de cereyan ettiği ni bildiğimiz müşriklerin müminler üzerindeki baskılarını dile getiren ve onlara işaret eden bir ayet-i kerimedir. Cenab-ı Allah bunlara soruyordu ayet-i kerimede. "De ki ben sizlere bundan daha kötüsünü haber vereyim mi?" Ayet-i Kerime'nin enteresan bir göndermesi var. Arapça'da buna ifade yerindeyse ta'riz diyoruz. Yani onlar müminlerin o halini şer görüyorlar. Bir bu, bir de Allah'ın ayetlerinden rahatsız oluyorlar. Bu da iki. Kendileri hangi durumdaysa o durumlarına göre Allahü Teala onlara... Soruyor, Ey Muhammed de ki ben sizlere bu halden daha şerlisini, daha kötüsünü haber vereyim mi? Siz Allah'ın bu ayetlerinden bu kadar rahatsız oluyorsunuz ya, müminlerin üzerine çullanacak kadar, bundan daha kötüsü cehennem ateşidir. Aleyyazı billah. en nar Sorunun cevabı sadece tek bir kelime. Size bundan, bu halinizden, bu tepki gösterdiğiniz vaziyetten daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateştir. Ennar. Bir kelime. Yetiyor ama. Ne olacak bu ateşte? Ne yapacağız? Ne kadar kalacağız? Nasıl azap göreceğiz? İstedikleri kadar bunları merak etsinler. Her bir merak onları gelecekten daha çok endişelendirecektir. Daha çok korkutacaktır. Onlara daha çok hasret ve azap sebebi olacaktır. Allah onu kafirlere vaat etmiştir kuran Kerim'in çok hayran kalınacak bir üslubu vardır. Bazı hallerde burada olduğu gibi kafirleri yüze yüz yüze, birebir seni ateşe atacağım diye de tehdit etmeye gerek görmüyor. İfade ise sözü ortaya söylüyor. Herkes payını alsın. Allah o ateşle Kafirleri tehdit etmiştir. Sen kafirsin, siz kafirsiniz diye onları muhatap almaya dahi tenezzül etmiyor. Başlı başına bir hakarettir bu ayrıca. Onları küçümsemektir. Siz ilahi buyruklara birebir yüz yüze muhatap olmaya layık değilsiniz. Bu da ayrı bir uyarıdır. Ve bi'sel masir o ne kötü bir dönüş yeridir. Bu şekilde kafirler tehdit edildikten sonra iş kafirlerin, müşriklerin aklına hitap ederek ifade ise akıllarını kullanmaları için dolaylı olarak çağrıda bulunularak kendilerine gelmeleri isteniyor. Ve şöyle diyor Ya eyyühen nâs duribe meselun festemi'ûle Ey insanlar bir örnek gösterildi. Bir misal verildi. Siz de onu dikkatle dinleyin. Artık o misali Dikkatle dinleyin. Neymiş bu misal? Burada hitap bütün insanlara olmakla birlikte. Öncelikle müşriklere hitaptır. Çünkü müşriklerin şirklerine verilen bir örnektir. Dolaylı olarak müminlere de hitaptır. Bu vaziyete bakarak mümin olarak kendi hallerine hamd etmeleri için, şükretmeleri için, bu aşağılık durumdan uzak bulundukları için, Allah onları şirkten muhafaza buyurduğu için, hallerine şükretmeleri için, dolaylı olarak onlara da bir hitaptır. Peki bu verilen misal nedir? Misalin ehemmiyeti ne? Misaller özellikle, mücerret konuları yani soyut konuları daha iyi anlatmak için hadiseyi canlandırmak üzere verilen örneklerdir. Kur'an-ı Kerim bu hususta fevkalade birebir anlatılmak istenen mücerret manalarla örtüşen misalleri ihtiva eden, soykalade misaller ihtiva eden bir Kitaptır. Daha Kur'an-ı Kerim'in henüz başındayken biz Kur'an-ı Kerim'in misalleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ta baştan beri. Kafir olanların misali, münafıkların misali vesaire bilhassa münafıklarla alakalı Bakara suresinin daha ikinci sayfasının başında, üçüncü sayfa veyahut derseniz derseniz deyin, oradan misallerle karşılaşıyoruz. Burada da müşriklere Allah'a ortak koştukları mağbudları ile kendilerinin durumunu canlandıran, neye benzediğini anlatan bir misal verdiğini görüyoruz. Daha önce söylemiştik yine bu esileyle ama bir daha tekrar edelim. Belki unutmuş veya duymamış olanlarımız olabilir. Biliyorsunuz tefsir usulü ilminin asıl adı aslında Ulumul Kur'an'dır. Kur'an ile ilgili ilimler. Ulumul Kur'an bahislerinden en önemli bahislerden birisi de Amsalu'l-Kur'an bahsedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de kullanılan misaller. Verilen misaller. Bu misaller nedir? Neye karşılık verilmiştir? Neyi anlatır? Bu misallerle gözetilen amaç nedir? Gibi hususlar üzerinde durulur. Müstakil eserlerde yazılmıştır. Şimdi burada Cenabı Allah bütün insanlara evvela sesleniyor. Dediğim gibi müşriklerden, şirketlerinden vazgeçmeleri içindir. Müminlerin de imalları üzerinde sebat edip, tevhid nimetine daha çok hamd etmeleri içindir. Bu misalin özelliği bu. Onun için Cenab-ı Allah bu misali dikkatle dinlememizi emrediyor. Ey insanlar, işte bir misal verildi. Artık onu dikkatle dinleyin. Misale dikkat edelim. Dinleyelim. İnnellezine ted'ûne min dûnillah. Sizin Allah'tan başka dua edip çağırdıklarınız, ibadet ettikleriniz var ya. Le yehlukû zübâben. O Allah'a koştuğunuz ortakların tamamı bu maksatla bir araya gelseler dahi bir sinek dahi yaratamazlar. Yaratamayacaklar. Asla bu işi yapmak isteseler de yapamazlar. Ve yapamayacaklar. Şimdiye kadar yapamadıkları gibi, şimdiden sonra da böyle bir işi yapamazlar. Tabi dolaylı olarak, dolaylı anlatım ile cenab Allah bizlere bir sineğin yaratılışındaki mucizevi pek çok hikmete de dikkat etmemizi emrediyor. Dikkat etmemizi bizden istiyor. İnanın bu gibi hususları düşündüğüm zaman tabir yerindeyse içim yanıyor. Kur'an-ı Kerim etrafımızdaki varlıklara, kainata, canlı cansız bütün varlıklara, hele hele burada olduğu gibi tevhid sadedinde, şirki çürütmek sadedinde o kadar çok misaller veriyor ki, ve biz bunları yeterince bilmiyoruz. Ümmet olarak bunlar üzerinde yeterince durmadık. Cenab-ı Allah bir sinek yaratıyor olmayı tevhidin delili olarak evvela zikrediyor. Demek ki bu sineğin yaratılışında aklını kullanan, peşin hükümlü olmayan, devraldığı batıl kültür ve inanç üzerinde körü körüne ısrar etmeyen herkesi, insaflı herkesi tevhide yöneltecek kadar büyük bir mucize var bu hayvanın hilkatinde. Bakın, çok açık. İnnellezîne ted'ûne min dûnillah Sizin Allah'tan başka dua ettiğiniz, yalvardığınız bütün mahlukat, لَيَّهْلُقُوا <gülüyor> ذُبَابًا Bir sinek dahi asla yaratamazlar, yaratamayacaklar. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Peki biz bir araya gelseler dahi, bu iş için bir araya gelseler dahi. Peki biz bu maksatla örnek gösterilen bu hayvan üzerinde, Ümmet olarak kaç tane kitap yazdık? Kaç tane araştırma yaptık? Bu sineğin Allah'ın vahdaniyetine delil olacak hılkatindeki özellikleri kaç eserimizle, kaç araştırmamızla, kaç incelememizle ortaya koyduk? Sinekler başlı başına bir alem, hayvanlar içerisinde Kendileri artık neler içerisinde, hangi tür hayvanlar arasında tasnif ediliyorsalar, eklem bacaklılar mı, kanatlılar mı bilmiyorum. O ayrı bir konu, benim işim değil. Zoologların işi. Bu tür hayvanlar içerisinde nasıl bir mucizedir? Yeryüzünde kaç tür sinek var? Kaç tür sineğin kaçının varlığı mesela tükenmekle karşı karşıya? Niye bunları bilmiyoruz? Niye bunları biz araştırmadık? Niye bunlar üzerinde durmuyoruz? Bu ve benzeri hususları düşündüğüm zaman inanın şu veya bu hasbel kader Kur'an-ı Kerim'le ilgilenme lütfuna mazhar olmuş birisi olarak içim yanıyor. Yazık bize. Bu ümmet dininin temel direğine, bizim dinimizin temel direği tevhid değil mi? E Cenab-ı Allah bu muhteşem surede hitap ederken, sineyi tevhidin bir belgesi olarak takdim ederken, biz ümmet olarak niye bu sineye dikkat etmiyoruz? Onun yaratılışındaki mucizeleri ortaya koymuyoruz. Bir sinekten beşeriyeti tevhid ile ilzam etmiyoruz. Niye bunu yapamıyoruz? Cenab-ı Allah ilzam ediyor. Sizin Allah'a koştuğunuz bütün ortaklar bu maksatla bir araya gelseler dahi bir sinek dahi yaratamayacaklar. Biz de ee sinek falan deyip geçiyoruz. Geçemeyiz. Allah'ın dikkatimizi çektiği bir hal budur. ...bir tek sinek. Karasinek mi dersin? Efendim... ...halk arasındaki tabiriyle... ...at sineği mi dersin? Başkaları mı dersin? Her türlü sinek. Bu zıbeb, sivri sinekten de farklı. Onun adı Bağudadır. O Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında geçti. Onun dahi apayrı bir mucizeleri var. Onun için... Daha önce de defalarca söylediğim gibi tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ne kadar Allah'ın vahdaniyetine, varlığına, birliğine ve beşerin iradi şeriatine ait hükümleri varsa, kainatın da Allah'ın vahdaniyetine, birliğine ve kevni şeriatine ait o kadar ayeti ve mucizesi vardır. Belki de daha fazladır. Ve Müslümanlar Allah'ın kitabını, okunan kitabını, münezzel kitabını okumak ile açık kainattaki kitabını okumak arasında fark gözettikleri için şu dünya hayatında beşeriyet kafilesinde geri kalmışlardır. En azından önemli sebeplerden birisi budur. İlimde gerilediğimiz için ümmet olarak geriledik. Yeniden eski halimize <gülüyor> ilimle geleceğiz. İslam tarihini inceleyin. İnanın aklınız hayaliniz durur. İslam'ın zuhurundan 30 yıl 40 yıl sonra İslam'da ilmi hareket öyle bir başlıyor ki İslam tarihindeki ilmi hareket İslam tarihindeki fütuhattan daha çok başı döndürür. O hareketin muazzamlığı ve müthişliği karşısında hayret edersiniz. Biz İslam'ın fütuhat tarihini belki biliyoruz. Onu da bazen yarım yamalak. Fakat... İlim tarihi hakkında yeterince malumatı yok. Yok. Bunu görmek için ne lazım? Ne yapmamız lazım? Özellikle biyografi ulemanın, fikir adamlarının biyografilerini yazan eserler veya tarihler vardır. O tarihlerin Mesela diyelim ki Zehebinin Hadi o geniştir İslam tarihi İmbruül Riad'n Şheratu Zehebbi diye bir kitabı var Şera Zep altın parçacıkları kırıntıları Hadiseleri yıl beyl yıl zikreder ve özellikle o yıl ölen Doğan değil. Ölen İslam alimlerini zikreder. Mesela Hicri 150 yılını açınız. Orada kimi göreceksiniz? Mesela Fukahadan diyelim ki İmam Ebu Hanife'yi görürsünüz. Dilcilerden Halil İbni Ahmed'i görürsünüz. Onlardan şunu görürsünüz, bunlardan bunu görürsünüz. Aklınız, hayaliniz durur. Ya? Bir sene içerisinde bizim bu kadar alimimiz ölmüş. Peki hayatta kalanları olanları ne kadardı? İşte İslam'ın yükseliş dönemlerinde o muhteşem asr-ı saadete yakın o zamanlarda bizim ilmi hayatımız bu kadar zengin ve yoğundu. Onun için futuhatımız da çok hızlı ilerledi. İlmi hayatımız geriledi, bir süre sonra fütuhatımız da geriledi. Gücümüzü de kaybettik ve bu hale geldik. Onun için dünyada ilim adına hiçbir şeyi küçümsememeliyiz. Kardeşim Nil nehrinin kaynağı olan gölün adı nedir? Victoria Gölü. Niye Victoria Gölü? İslam alimleri daha önce bunu keşfetmemişler miydi? E İngilizler oraları sömürdüler Nil'i ta baştan kaynağına kadar. Ondan sonra da bu gölü biz bulduk dediler. Adını da Victoria Gölü o zamanın İngiltere Kraliçesi'nin adı. Adını da Victoria Gölü koyduk dediler. Biz de yedik. Niye? Çünkü cahiliz. Bu işin menşeğini bilmiyoruz. Kendinizi hiç kimse benim ilim öğrenmez, yaşım geçti demezsin. Cenab-ı Allah bu internet diye bir şey vermiş elinizin altına, istediğiniz her şeyi hepiniz öğrenebilirsiniz. Ha, her öğrendiğiniz şey doğru olacak manasında değil, test ediniz ayrıca. Fakat da öğrenirsiniz. ...gidin bakalım akşam eve döndükten sonra... ...bu dersten sonra... ...her birimiz yazalım... ...sinek nedir? sinekle alakalı uzunca bir... ...ansiklopedi maddesi okuyalım. Öğrenelim. Bu mahlukun... ...Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini... ...o okuduğunuz madde... ...belki söylemez ama bunu siz söyleyeceksiniz... ...siz öğreneceksiniz. Siz çıkartacaksınız. Bunu ancak... وَاحِدْ اَحَدْ فَرْدْ سَبَدْ عَلَى كُلِّ Alim, Hakim, Basir وَاِلَى آخِرِيهِ Bir Alemin yaratabilir diyeceğiz. O zaman Muhammed Suresi'deki bu ayeti kerimeyi daha iyi anlayacağız. billah. بِاللّٰهِ Allah Allah ennehu la ilahe illallah fa bil şunu bil ki gerçek şu ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu hakikati bil diyor. Tamam, Allah'tan başka ilah yoktur bildim deyip de geçebilirsin. Bir de bu bilgiyi sağlam temellere dayandırırsın. Kazık temellere dayandırırsın. Hiçbir şekilde sarsılmayacak bir yakın haline getirirsin. O zaman ayet-i kerimenin başına niçin fe'lem getirildiğini daha iyi anlarız. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve iyyeslubhumu zübâbu şeyan, la yestenqizuhu mineh. Ve eğer sinek onlardan bir şey alıp götürecek olursa, onu o sineğin elinden kurtaramazlar. Geri alamazlar. Da'ufet talibu vel matlubu. Çünkü istenen yani, İsteyen pardon. İsteyen de zayıftır, istenen de. Yani kendilerinden bir şeyler kapan sinekten, o kaptıklarını geri almak isteyen, talip aslında Türkçedeki tabiriyle, kaçanı kovalayan ve takip eden demektir. Matlum da takip edilen kaçkın demektir. Sinek putlardan bir şey kapıp götürdü ya, onu geri alamazlar. Arkasından da takılacak güçleri yok. Çünkü müşrikler putların önüne getirirler yemekler koyarlardı. Kurbanlarını keser putlar için. Kanlarını putların şurasına burasına sürerlerdi ve böylelikle zavallılar ibadet ettiklerini zannederlerdi. Bir Arap darbe meseli diyor ki: Ma eşba hadi el leyla Bu gece dünkü geceye ne kadar benziyor. Şu 21. asrın kol gezen ayrıca zulümle, gaddarlıkla, kan dökücülükle kendisini pekiştiren şirki Kur'an-ı Kerim'in tasvih ettiği bu şirke ne kadar da benziyor? Ne kadar benziyor? Müşrikler putları adına şeriat koymuşlardı. Ayet-i Kerime'nin En'am suresinde belirttiği gibi, kendi uyduruk iddialarına dayanarak, bu Allah'ındır. Bu da ortaklarımızındır dediler. Ve kâlu hâzâ bi li Ve li Öyle diyorlar. Bu ekinler Allah'ın bu ekinler bizim putlarımızın. Şu davarlar Allah için bizim salı verdiğimiz, serbest bıraktığımız davarlar bunlar bizim diye şeriat uydurdular. Allah bunlar hakkında herhangi bir delil indirmiş değil. Allah'ın şeriat olacağına dair hakkında herhangi bir delil indirmediği bir hükmü şeriat yapmak şirkin ta kendisidir işte. Evet, Fransız ihtilalinden bu yana, gerçi bütün cahiliyelerin ortak özelliğidir ama biz bugünkü modern şirkten bahsediyoruz. Fransız ihtilalinden bu yana dünyaya hep esası şirk olan rejimlerin hakim olması sağlanmak istenmiştir. Krallık yıkıldı, krallık Vahid miydi? Değil. Fakat şu ya bu şekilde kendisini bir dine dayandırıyordu, bir semavi şeriatı olduğunu kabul ediyordu vesaire Yani batıl olan, aslı yine batıl olan fakat netice itibariyle daha doğrusu hakikatte batıl olan, aslı tevhid olan bir Hristiyanlık tarif edilmiş bir Hristiyanlığa tabi idi. Fransız ihtilali itibariyle özellikle dünyaya ihraç edilen şirkin en katmerli hali Allah'ın varlığı dahil olmak üzere din ile alakalı hak veya batıl ayırımı gözetilmeksizin her türlü dini inancın, şeriatın, hükmün tamamen reddedilmesi. Yani... Tanrı tanınmasa bile, tanınmamakla birlikte daha doğrusu dinle alakası olan hiçbir şeyin de kabul edilmemesi esası kabul edildi. Bunun için siyasi manada cumhuriyet, arkasından demokrasi, efendim, sosyal ve ekonomik rejimler olarak sosyalizmi, komünizmi, kapitalizmi, liberalizmi vesairesi hepsinin ortak vasfı, dine ve özellikle de tevhidi esas alan hak dine mücadele bilhassa sürdürüldü ve şirkin hakim kılınması üzerinde duruldu. Onun için şirkin en önemli özelliği Allah ile başka ilahların varlığını kabul etmektir. Yani şirk Tamam Allah var, kainatı idare ediyor. Sayetsin, bizi ilgilendirmez. Ama yeryüzünde hayata biz hükmederiz. Hayatımızı kendimiz tanzim ederiz. Nisanı haliyle şirkin söylediği budur. Günümüzde şirk de geri kaldı. Küfür bir adım daha, bir kaç adım daha hatta daha ileri gitti. Tanrı denilen bir zatın, bir varlığın hayatımızda en ufak bir müdahalesi olmamalı denildi. Buna ateizm denildi. Bizim tabirimizle ilhad denildi. Allah'ın inkarı denildi. Allah'ın vahdaniyetinin kabul edilmemesi, reddedilmesi denildi. Biz öyle diyoruz daha doğrusu. İşte bu müşriklere, 14 asır önce nazil olmuş olan birçok ayet meyanında bu de meydan okuyor. Ey insanlar, bir misal verildi, siz bunu dinleyin, buna kulak verin. Allah'a koştuğunuz ortaklar bir tek sinek dahi yaratamazlar, bir araya gelseler bile. Güzel, koştuğunuz ortak yok. Ama siz ilahlığa kalkışıyorsunuz. İlahlar adına şeriat koyuyordunuz, Şimdi ona da gerek görmüyorsunuz. Şeriat koyduğunuzu perdelemek için ilahlara ihtiyaç görmüyorsunuz. Adını koysanız da koymasanız da Allah'ın şeriatına aykırı şeriatlar, hükümler, yasalar, anayasalar, dede yasalar, baba yasalar, torun yasalar, ben ya, hemen, hemen söyleyeyim koymak suretiyle ve bütün yasaları da ona isnad etmek suretiyle siz kendinizi Allah'a ortak koşuyorsunuz. O halde buyurun. Hepiniz toplanın. Bütün meclisleriniz, parlamentolarınız, bilmem neleriniz ne varsa, Amerikanızla, Rusyanızla, sizin piyollarınızla, kuklalarınızla bir araya gelin. Ve bir sinek dahi yaratabilin bakayım diyor. Evet. Bu ayet-i kerime Amerika'ya da meydan okuyor, Çin'e de meydan okuyor, Rusya'ya da meydan okuyor, Japonya'ya da meydan okuyor. Ve diyor ki siz kendiniz ve başkalarınızın hayatı için Allah'ın şeriat ve hükümlerine aykırı şeriat ve hüküm koyamazsınız. Onların yolundan giden herkes de bunun kapsamında dahildir. Koyamazsınız çünkü bir sinek dahi yaratamıyorsunuz. Yaratamadığınızı, yaratamayacağınızı itiraf ettiğinize göre, o halde inkarcılığı da reddetmeniz lazım. Allah'ın vahdaniyetine iman ederek, nasıl ki kainat, sinekler dahil Allah'ın kevni şeriatinin mahkumu ise, kevni şeriatinin emri altında bulunuyorsa. Siz de onun kevni şeriatine siz de zaten tabisiniz. İradenizle de, iradenizle ilgili alanlarda da onun indirmiş olduğu münezzel şeriatine ne yapacaksınız? Tabi olacaksınız, olmak zorundasınız diyor. Bu misalin bize söylediği, vermek istediği mesaj kısaca bu. Yapamayacağınıza göre hatta bırakın sivrisinek yaratmayı, bir sinek yaratmayı. Bu, bu sinek faraza günümüze göre olayı anlatacak olursak faraza masanızdaki yemeğinize hatta ağzınıza götürmek üzere olduğunuz lokmanıza gelip konsa ve kalkıp gitse görseniz de görmeseniz de o sinek sizin o lokumacığınızdan bir şeyler alıp götürüp gidiyor. Onu ondan geri almak isteseniz alamazsınız. Bundan öte bir meydan okuma var mı? O halde size yakışan teslimiyet göstermenizdir. Bu şeriate, bu Rabbe, bu Yüce ilaha. Teslim olmak zorundasınız. Zaten 74. ayet-i de çok kısa olmakla birlikte bu hakikati ifade ediyor. Diyor ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ Hakka قَدْرِ O müşrikler veya inkarcılar şirkleri ve inkarları ile Allah'ı layık ve çiğle, hak ettiği gibi, doğru şekliyle takdir edemediler, anlayamadılar, bilemediler, tanıyamadılar. Öyle ya, müşrik, Allah'ın en büyük hakkı olan, kullar üzerindeki en büyük hakkı olan, tevhidten son derece uzaktır. Allah'ın hakkını vermeden Allah'ı hakkıyla tanımaktan bahsedilemez ki. Ve ma kadarullah <gülüyor> hakka kadri. Allah'ın vahdaniyetini, azametini, kudretini isim ve sıfatlarıyla fiilleriyle zatına ve celaline layık bir şekilde onu bilemediler, tanıyamadılar. Anlayamadılar. Bilip tanıyamadıkları için de onun önünde ubudiyetlerini arz ederek eğilmediler. Onun iradesine ve hükmüne hakkıyla teslim olmadılar. Aksine baş kaldırdılar, isyan ettiler, inkar ettiler. Peki böyle yapmakla ona bir zararları var mı? Allah dilese onları tevhide mecbur etmez mi? Eder. İşte bunu anlatmak üzere Cenab-ı Allah ne diyor? İnne la le aziz. Muhakkak Allah pek kavidir, güçlüdür, azizdir. Dilediği zaman dilediğini dilediği işe mecbur ve mahkum eder. Ve hiç kimse ona karşı duramaz. Kimse onu yapmak istediği bir işi yapmaktan alıkoyamaz. Yapmadığı bir işe de mecbur edemez. Aziz bu demek. Ellezi la yumâna'a. Aziz o. La yumâna'a. Yani kendisine, iradesine, emrine hiçbir surette karşı konulamayan, dilediğini yapmasına engel olunamayan demek. Allah kavidir, size güç yetirir. Ama sizin ona gücünüz yetmez. Onun için ayet-i kerimelerin her zaman söylediğim gibi, Ayet-i Kerimelerin sona erdiği Allahü Teala'nın güzel isimleri o ayet-i kerimelerin bağlamıyla çok uyumlu, çok ahenkli bir şekilde, çok anlamlı bir şekilde münasebet halindedir. Böyle bir ayet-i kerime mesela inna Allahu gafurur rahim gibi bitseydi inanın burada bu güzel isimler manası çok cılız kalırdı. Çünkü mağfiret ve rahmetle alakalı bir şeyden bahsedilmiyor. Allah düşmanlarına karşı Allah'ın ifade elde ise durumundan söz ediliyor. Allah kavidir, dilese onları tevhide mecbur edecek kadar güce sahiptir. Bu güce sahiptir. Azizdir. Onlar ona zarar veremezler yapmak istediğinin önünde engel, teşkil edemezler. İşte kuvvet ve izzetinin bir diğer göstergesi ise Cenab-ı Allah'ın melekler arasından ve insanlar arasından rasuller, elçiler seçmesidir. Bunu da biraz sonra inşallah ele alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Estaiz billah. Allah yastafi min el melaiketi rusula ve min en nas. Yestafi. Süzer seçer demekti Yani ıstıfa kelimesi, Mustafa ismi de oradan geliyor. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam seçilmiş, süzgeçten geçirilmiş. Ya bir şeyin süzmesi ne demek? O işin en halis, en katıksız, en seçkin, en temiz, en üstün, en değerli, en mükemmel halini ifade eder. Tamam mı? <gülüyor> i̇şte Allah melekler arasından o şekilde resuller seçer. <gülüyor> Elçilik yapmak üzere resuller seçer. İnsanlardan da seçer. Allah meleklerden elçileri <gülüyor> Kendisi ile insanlar arasında elçilik yapmaları için seçerken, insanlardan elçileri de elçi meleklerin getirdiklerini insanlara tebliğ etmek, anlatmak ve göstermek için seçerler. Şimdi, Risalet ne demek? Elçilik demek. Doğru. Peki elçiliğin mahiyeti nedir? Elçiliğin mahiyeti elçi gönderenin verdiği mesajın tamamını ve bütün maksatlarıyla birlikte eksiksiz olarak açıklamak demektir. Gereği yerine getirilmezse elçiklik, elçilik görevi eksik yapılmış olur. Eğer Resulün Risaleti Sadece kendisine gelmiş olan sözlü vahyi dikkat buyurun. Kendisine gelmiş olan sözlü vahyi tebliğ etmekle bitiyorsa elçilik görevi burada bitmiştir. Ama kendisine bildirilen risaletin, verilen mesajın tam eksiksiz ve doğru sağa sola kaydırılmaya ihtimali olmayacak şekilde açıklanması gerekiyorsa sözün dışında yapılması gereken daha başka işler de varsa onlar da elçilik vazifesinin dahilindedir. Kapsamı içerisindedir. Faraza Cenab-ı Allah Yüce Resulümüze اَقِيمُ السَّلَهُ emrini inzal buyurdu. Resulullah bize Ekimus Salah emrini tebliğ etti. Ancak biz Ekimus Salah emrinin yerine getirilmesi için neler yapılması gerektiğini bilmiyorsak Resulullah da ben sözlü tebliğ yaptım. Bundan sonrası beni ilgilendirmez. Dese faraza Allah'ın bizim Ekimus Salah emrini işitmemizle Maksadı, muradı tamam olmuş olur mu? Gerçekleşmiş olur mu? Elbette ki hayır. O halde ekim-ü emrinin tebliğ edilmesinin yani elçilik vazifesinin yerine getirilmesinin kapsamında Resulün bizlere namazın nasıl ikamet edileceğini Abdestinin alınmasından iftitah tekbiri ile başlanılıp tadili erkanı ile birlikte selam ile nihayete erdirilişine bitirilişine kadar namazın bütün ahvalini anlatması onun risalet vazifesinin kapsamı içerisindedir. Tebliğ vazifesinin kapsamı içerisindedir. Değilse Allah'ın emrini ben size söyledim. Akimus Salah dedim. Siz de adam gibi kılmadınız. Ben ne yapayım diyecek. Tebliğ olmaz ki o zaman. Biz de Cenab-ı Allah'a deriz ki Ya Rabbi evet Resulün geldi. Bize Akimus Salah dedi. bize ikame etmek için uğraştık. Bize bir açıklama yapmadığı için kafamıza göre takıldık. Ben sadece ayakta durdum. Filan kişi kalktı sadece rükû yaptı. Filan kişi sadece baktı Kur'an'da secde emri var. En güzeli secdedir dedi. Secde yaptı. Kimisi hepsini birlikte yaptı. Ama kimisi önce secde etti sonra ayağa kalktı. Bir diğeri önce rükû vardı sonra secde etti sonra ayağa kalktı. Bir başkası daha başka türlü yaptı. Birisi sadece rükû ve suçud yaptı. Bir diğeri sadece kıyam ve suçud yaptı gibi deseydik Allah'a. Tebliğ yok ya nasıl olsa. Ekibus dedi, Resulullah'a vazifemi yaptım dedi. Çekildi kenara. Biz de Resulullah'a, Ya Rabbi, sen bizden ne istiyorsun? Sen bizden niye sırasıyla rükûlu, sucudlu, abdestli, bilmemdeli, vesaireli dört dörtlük bir namaz istiyorsun? Ne hakla? Desek, öyle bir şey olsaydı eğer, haklı çıkardık. Cenab-ı Allah da bizi vadi dolayısıyla azaplandırmazdı. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَذَا Resul ediyor. Biz bir Resul göndermedikçe azap ediciler değil. Ya Resulallah sen bize, Ya Rabbi sen bize namazı senin bizden istediğin şekilde tebliğ eden bir Resul göndermedin. Sen bizi ne diye bu şekilde bir namaz kılmaktan sorumlu tutuyorsun ki haşa senin bize bildirdiklerine aykırıdır diyebilirdik o zaman. Şimdi diyebilir miyiz bu vaziyetiyle? Diyemeyiz. <gülüyor> Diyemeyiz. Kur'an ve'atü zeka dedi. Resulullah da bunu bize aynen tebliğ etti. Değil mi? Etti vallahi. Biz buna şahidiz. Peki Kur'an bize bakın zekat. Yalnız şu sekiz sınıfa verilir dedi. Resulullah bize bunu tebliğ etti mi? Etti. Peki Kur'an bize ticaret mallarından her sene nisab miktarı şu kadar olmak üzere kırkta bir zekat alacaksınız. Ziraat mallarından eğer yağmur suyuyla insan emeği olmadan sulanıyorsa onda bir İnsan emeği karışarak sulanıyorsa 20'ye de bir alıp zekat vereceksiniz. Kur'an dedi mi? Yok. Resul dedi mi? Dedi. İşte zekat ile alakalı bütün hususların eğer Kur'an'da beyanı yapılmamışsa Resulullah tarafından da yapılması gerekir ki ve zeka emri ve buna benzer emirler Risalet vazifesi ile tamamlanmış olsun. Değilse eksik kalır. O halde Efendim elçinin vazifesi Aldığı mesajı aynen iletmektir. Nitekim biz bir elçi gönderdiğimiz zaman Veya bir devlet bir devlete elçi gönderdiği zaman o mektubu götürüp efendim götürdüğü devlete veya sorumluya kimse teslim etmesiyle görevi bitmiyor mu? Aslında bitmiyor. Bunlar elçiliğin ne demek olduğunu da bilmiyor böyle diyenler. Faraza mektubu götüreceği zaman saygıyla girmeyip değil mi? Takla ata ata veya arkasını dönerek elini kolunu sallayarak gelişi güzel gitse mesela sen kimsin lan çık derler ona böyle elçilik mi olur? elçinin ayrıca mektupta yazılmasa bile riayet etmek zorunda olduğu kuralları vardır istediği vakit çat kapıda giremez ona bir vakit verilir zaman tayin edilir mekan tayin edilir uyması gereken protokol öğretilir vesaire ayrıca yazının dışında ona verilmiş olan bir takım görevler de vardır bu hediyesi takdim et denilir mesela o hediyeyi şöyle tutup atmaz usulüne göre o hediyeyi getirir getirtir açar usulüne göre takdim eder İşte ancak o zaman o elçinin elçiliği tabanlanır o elçi ancak o zaman elçilik vazifesini yapmış olur. Efendim, peygamber ve akimussalâ dedi vazifesini yaptı. Daha peygamberin sünnetinden bir şeyler arıyorsunuz ki? Diyenler maalesef gırla gidiyor günümüzde. Bunlar risaletin, rasulün, Elçinin elçiliği ne demek olduğunu, kapsamını, şumulünü bilmiyorlar. Ha Kur'an-ı Kerim'in her emri böyle midir? Hayır. Her vahiy böyle midir? Hayır. Mesela Musa Aleyhisselam kıssasını okuyoruz. Allah Resulü kıssayı okudu, tebliğ etti. Kıssayla alakalı ayrıca Peygamber Efendimizin eklemesi gereken, söylemesi gereken bir şey yoksa söylemesi tebliğ orada biter. Veya İhlas Suresi diyelim ki Kul huvallahu ahad Allahus samad lem yed ve lem yed ve lem kufu Resul bize bana bu sure nazil oldu diye okudu mu bunun tebliği tamamlanmış olur çünkü bunun ayrıca ek bir açıklamaya ihtiyacı yok ama söyleyin bana ekimussalâ ve âetüzzekâ <gülüyor> ayet-i kerimesi veya emirleri bunun gibi midir? O halde burada Resul'ün yapması gereken sözlü ve fiili açıklamalar yani kavli ve fiili sünnet hatta sünnetin diğer bir kısmı olan takriri sünnet de Resul'ün risalet görevinin kapsamı içerisindedir. Bunun anlaşılması gerekiyor. İnsanlar bunu bilemedikleri için bu şekilde karşılarında birisi çıkıyor azı laf yaparak lambur lumbur anlatıyor. Aaa 1400 yıldır biz uydurulmuş dinle oyalanıyormuşuz derler. Uydurulmuş din diye sataşanlar aslında kendileri yeni bir din uyduruyorlar. Farkında değildirler. Veya farkındadırlar. Birilerinin gözlerinin o işi görmesini istemiyorlar. Hangisi ise ben de bilmiyorum. Rabbim herkesin Kalbini, niyetini en iyi bilendir. İyi yapmıyorlar. Ümmete yazık ediyorlar. Ümmetten önce kendilerine yazık ediyorlar. Bu işin zararını görürler. Yarın hakikatin söyledikleri gibi olmadığını anlayacakları vakit. Korkarım iş işten geçmiş olur. Kimse kendisine yazık etmesin. Bu şekilde ümmetin ahireti kurtarılmaz. Haşa ümmet 1400 yıldır böyle bir hatayı irtikab etmiş olamaz. Akıl bunu kabul edemez. 1400 yıl ümmet hata içinde olacak ve ben diyeceğim ki bu hakikati ben buldum. Ya bu buna kargalar güler. Ama bazıları nasıl inanıyor? Nasıl kanıyor? Ben de aklım havsalam bunu almıyor. mümkün değil. Hazreti Ebubekir'e nine geliyor. Torunu ölmüş bir kadın. Ya Babekir, torunumdan bir mirasım var mı, alabilecek miyim?" diyor. Hazreti Ebubekir, "Vallahi Kur'an'da sana bir pay ayrıldığını görmedim." diyor. Resulullah'ın sünnetinde de sana pay verilip verilmeyeceğine dair bir şey bilmiyorum. Sen git, bana filan vakit gel, ben Bedir ashabını toplayıp onlarla istişare edeceğim diyor. Sünnette böyle bir şey var mı diye. Gidiyor, Ebu Bekir istişare ediyor. Ondan sonra sahabinin biri diyor, evet ya Ebu Bekir olay budur diye söylüyorlar. Peygamber Efendimiz, Ömer radıyallahu anh pardon, Şam'a gelmiş. Kudüs'ün fethi için Kudüs'ü teslim alacak. Bu arada Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, ordu komutanıdır. Veya belki Kudüs için değil başka bir vesileyle değil. Çünkü birkaç kere Şam'a gelişi var Hazreti Ömer. Ama olaya dikkat edelim. Anlatmak istediğimiz espri bu değil o. O esnada taun oluyor. Yani şimdiki bir çeşit veba veya kolera salgını. Allahu Alem veba salgını. Diyorlar ki ey Ömer Şam'da veba salgını var gitme. Ashab-ı kiram da diyor ki niye gideceğiz? Kardeşim ne olacak? Kendisi de gitmek istiyor. Neticede Hazreti Ömer Ashab-ı kiramla istişare edeceğim diyor. Bu konuda kimsenin Resulullah'tan bildiği bir şey var mı? diyor. Bu esnada hazır bulunmayan Abdurrahman İbni Avf geliyor ve ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadisini hatırlatıyor, okuyor. Diyor ki, Ben Resulullah'ı şöyle buyururken dinlemiştim. Vebanın veya taunun hadisteki ifadesiyle bir yerde baş gösterdiğini görürseniz oraya gitmeyiniz. Bulunduğunuz yerde ortaya çıkarsa oradan dışarı çıkmayınız. Hazreti Ömer, o zaman bu hadise göre biz gitme kararını vereceğiz diyor. Da ona da onun üzerine gitmeyeceğiz. Gidemeyiz. Hadis böyle. Ebu Ubeyde i̇bnül Cerrah, "Ya Ömer," diyor, "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diyor. Evet. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz diyor. Ah Ömer, Allah'ım Allah'ım. Ne Allah bir insan. Dini ne güzel anlamıştı. Gitmek de Allah'ın kaderi, gitmemek de Allah'ın kaderi. Ama ortada bir sünnete riayet etmek var. Bizim sorumlu olduğumuz da bu. Biz kaderi değiştiremeyiz. Kaderin dışında hiçbir şey de olmaz. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine gidiyoruz diyor. Bu böyle. Hadiseden çıkartılacak çok çeşitli sonuçlar var. Fakat burada meselemiz şu. Ömer, taun çıkan bir yerden bu mesele diyeceksiniz ki tıbbı bir mesele, sağlık meselesi ne derseniz deyiniz. Doğru. Ama önce Hz. Ebubekir'in tıpkı torundan ninesine biraz kalır mı kalmaz mı meselesinde yaptığının aynısını bu taaun meselesinde yapıyor. Resulullah bu konuda bir şey söylemiş mi? Değerli kardeşlerim. Ömer radıyallahu an Resul'ün ve risaletin ne anlama geldiğini bizden iyi biliyordu. Kureşliydi. Arapçayı çok iyi biliyordu. Çok iyi anlıyordu. Kur'an'ı çok iyi biliyordu. Çok iyi anlıyordu. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Müslüman olduğu günden itibaren Vefatına kadar ayrılmadı. Hicret gibi bazı istisnai hadiseler dışında. Hep onu müşahede etti. İşinde gücünde olduğu zaman bile Medine'de arkadaşı gider Resulullah'ı dinlerdi. Resulullah'la beraber olurdu o gün. Akşamleyin Ömer'e gelir anlatırdı. Resul bugün böyle olduğu onun huzurunda. Bugün şunlar meydana geldi. Erdeci günü arkadaşı gider işine gücüne Ömer radıyallahu anh peygamberin huzurunda bulunurdu. Şimdi bu Ömer bu Ebubekir radıyallahu anhuma ve anı sahabati risaletin vahiyetini anlamayacak, bilmeyecek. Birileri 14 asır sonra gelecek, onların bu anlayışına uydurulmuş din diyecek. Kendi anlayışına da halis, katıksız din diyecek. Ondan sonra ümmeti bu dinine davet edecek. Kardeşim biz Allah'ın Resulü'nün dininden razıyız. Ömer'in anladığı dinden razıyız. Ebubekirin Bekir'in anladığı şekliyle dinden razıyız. Ve biz bu dinin zerresini bütün dünyaya feda etmeyiz, değiştirmeyiz. Kendilerinin de uyanıp akıllarını başlarına toparlayıp vakit geçmeden Ömer'in dinine, Ebubekir'in Bekir'in dinine, Aşere-i Mübeşşere'nin dinine dönmelerini tavsiye ederiz. Başka kurtuluş yok. Ümmet ashabıyla, tabiiniyle, etba'ü tabiiniyle, müctehit imamlarıyla, muhaddisleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla hata üzerinde birleşecek, hepsi uydurulmuş dinin arkasından gidecek, ben Başka? Yok ben. Ya benim ne özelliğim var ya maazallah? bunlar hepsi dalalette olacak. Ben olmayacağım. Bunu akıl, mantık kabul eder mi? 14 asır bütün alimleriyle, müştehitleriyle ashab-ı kiram dakil olmak üzere. Bir iş üzerinde mutabık kalacak ve ben buna uydurulmuş din diyeceğim. Aman ya Rabbi ya İlahi. Bu cürmün ne kadar büyük olduğunu kimse tasavvur edemez. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza buyursun. <gülüyor> Bu gibi zatları da Rabbim onlara doğru görmeyi nasip eylesin. Amin. Şununla bununla dinin iciğiyle cıcığıyla uğraşarak dini şuradan buradan mıncıklamak yerine Bu dini hayata geçirmenin mücadelesi içerisinde olmalarını tavsiye ederiz. Derdimiz bu olmalı. Bizim bir derdimiz var bu dini doğru anlamak. İkinci bir derdimiz var bu dini doğru şekliyle Allah'ın razı olacağı surette ümmetin tamamına ve gerekirse imkan olursa da beşeriyetin tamamına bu dinin hakim olmasını sağlamak. Başka bir derdimiz yok. Başka bir endişemiz olmamalı, başka bir problemimiz olmamalı. Dini şuradan buradan mıncıklamayı bıraksın herkes Allah rızası için. Kafirler zaten mıncıklayacakları kadar mıncıklıyorlar. Biz de İslam adına bu ihanete ortak olmayalım hiç olmazsa. Mesele üzerinde fazla durmak istemiyorum. Korkarım birilerine ağır gelir. Ağır olacağını zannetmiyorum ama birileri benim dinimle, benim inançlarımla oynarken, benim inandığım dine uydurulmuş din derken onların söyledikleri ağır gelmiyor da benim söyleyeceğim bir iki kelime nasıl ağır gelsin? Niye ağır gelsin? Hafif bile koşuldu. Öyle şey olmaz. Yine de biz vallahi... İnsanların sapıklıkta kalmalarını istemiyoruz. Yanlış kanaatlerde yüzbelerini istemiyoruz. Batıla insanları davet etmelerini istemiyoruz. Gönlümüz razı değil. Ama birileri bir şeyleri ısrarla tercih ediyorsa bizim de yapacak bir şeyimiz yok ki. Rabbim hepimize hidayet versin ve hidayet üzere son nefesimiz de dahil olmak üzere. Bizleri hidayet üzere sabit kadem kalsın inşallah. İşte Allah dedik meleklerden de Resuller seçer, insanlardan da Resuller seçer. Ve dedik ki misaletin kapsamında eğer lafzın amel ile veya başka lafızlarla açıklanmaya ihtiyacı varsa... Ki örnek olarak namazı ve zekatı sadece verdik. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'in iki uygulamasını gösterdik. Açıklanmaya ihtiyacı varsa bu da risaletin kapsamı içerisindedir dedik. Özeti bu. O halde Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesini bilmek bu dinin kapsamını bilmenin vazgeçilmez bir unsurudur. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Millet sadece çoğunlukla, işte kütüb-ü sitte müelliflerini, bunlar arasında Bukhari ve Müslim'i biliyor, duymuş. Öyle değil. hadis ilmi öyle uçsuz, bucaksız bir deryadır ki, bu ilme katkıları bulunmuş olan ilim adamlarının listesi, yekunu o kadar büyük ki, telif ettikleri eserlerin hacmi, sayısı o kadar fazla ki inanın bir hadis ilimleri bibliografyası bile basılmamış olanlardan bilinmeyenlerden söz etmiyorum. Sadece basılmış olanların listesi bile yapılabilse inanıyorum ki şu kadar bir cilt tutar. Sadece isimlerin altı altı, alt alta yazılmaz. Çünkü bizim hadis usulü dediğimiz hadis ilimleri Hadis ile ilgili yüzün üzerinde ilim var. Tedribur-Ravi'de şu anda hatırlamıyorum ama hatırlayan varsa bilen varsa söylesin. 150'nin üzerinde ayrı ilim var. Tedribur-Ravi'de bunları sayıyor ve anlatıyor hepsini. Tedribur-Ravi işte... Nebevi'nin takribi üzerine yazılmış bir şerh vesaire o ayrı bir konu. Hadis usulü yani bizim hadis usulü dediğimiz hadis ilimleriyle alakalı olarak sadece ilimleri tanıtıcı mahiyette yazılmış bir eserdir. Hadis ilimlerini tanıtıcı mahiyette yazılmış kısacık bir eser. Bu konuda kısa, çünkü hepsini. Bunların her birisi için yazılmış olan eserler, en önemli eserler. Her biri ilmin başında bunları zikreder. Bu konuda filan kişi, filan kişi, filan kişi, filan kişi eser yazmıştır diye başlar. İşte bu sünnetin muhafaza edilmesi, sünnet diye uydurulmuş ve sünnetle alakası olmayan, uydurmalardan, iddialardan vesaireden korunması ayıklanabilmesi sünnetin kendisi içerisindeki mertebeleri sahihinden şu kadar çeşit olan zayıfının en zayıfına varıncaya kadar mertebelendirilmesi her bir hadisin ve her bir ravinin ilmi kıymet hükmü bellidir bakın hadisler için tek tek söylüyorum Raviler için tek tek söylüyorum. Her birisinin kıymeti ilmiyesi hadis ilminde bellidir ve mevcuttur ve bilinmektedir. Dolayısıyla birileri kalkıp da kardeşim hadis tamam ama yüz bin tane uydurma hadis var. Genelde böyle sözlere başlanıyor değil mi? Ve muhterem yüz bin tane uydurma hadis olduğunu sana kim söylüyor? Nereden öğrendin? Hadis ilmiyle uğraşanlar da. Değil mi? Peki bu aynı ilimle uğraşmış olanların hadis ile alakalı sahih, bu hadis sahiptir, bu hadis zayıftır, bu hadis hasendir, bu hadis hasenli gayrihidir, bu hadis hasenli zatiyidir, sahili gayrihidir vesaire gibi meşhurdur, muğdaldır, bilmem nedir vs. değer hükümleriyle, yani ilmi hükümleriyle ve kıymetleriyle nitelendirilmesiyle alakalı Kanaatlere niye iltifat etmiyorsun? Uydurma derken kabul ediyorsun. Veya işine geldiği zaman en zayıf hadisi, en sağlam hadis gibi savunuyorsun. ortaya koyuyorsun. Bu ilim adamlığı değil ki. Bu ilim adamlığı değil ki. İlim adamı keyfine geleni alıp gelmeyeni reddeden adam değildir. İlim adamı kanaatinin aksine dahi olsa delilin koyduğu delilin ortaya koyduğu kanaate dönen insandır. İlim adamı. Ayet beni uygularsa onaylarsa böyle şey olur mu ya? Müslüman bu değil ki. Müslüman Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne teslim olandır. Teslim alan değil. Biz Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini teslim almak üzere ortada oluyoruz bazen. Yani kitap ve sünnet benim dediğimi onaylasın. Hayır kardeşim, kitap ve sünnetin onayladığını kabul edeceğiz. Onlar bizim mahkumumuz değil, bizim hakimimizdir. Onun için bazıları Kur'an'ı çok iyi bilmek anlamına, sünneti çok iyi bilmek anlamına bu ifadeyi kullanırlar, benim hoşuma gitmez. Çok Kur'an'a çok hakim. Estağfirullah ve etubu ilallah. Kimse Kur'an'a hakim olamaz. Mü'min Kur'an'ın mahkumudur. Mü'min sünnet-i hakimi değildir. Mahkumudur. Biz ubudiyet çünkü bizim konumumuz. Bizim bunlara mahkum olmamız bizim için şereftir. Onların hükmünü bilerek o hükümlere boyun eğmek o hükümlere itaat etmek bizim baş tacımızdır. Bizim yüceliğimizdir. Bizim kişiliğimizdir. Biz onunla kendimizi buluyoruz. Kitapla, sünnetle, bunlara riayetle kendimiz oluyoruz. İşte o seçkin insanların en seçkini son Resulü. Hatemül Enbiya. En mükemmel dinin son mübelliği bizim için aynı zamanda Resullerin de en kamili ve en mükemmelidir. Biz ona elimizden gelse hüküm ifade etmeyen amellerde bile ona tabi oluruz. Şere'i hüküm ifade etmeyen sünnetleri var. Mesela örnek veriyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra bir parça uzanırdı. Bu bir hüküm ifade etmez. Bizim için sünnet öyle bir sünnet değil. Ama yaptık Resulullah yaptı diye ben yaptım. Ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Nasip olsa da uygulayabilsek de güzel. Resulullah yaptı diye bir işi yapmak kadar o işe değer katan hiçbir şey yoktur. Çünkü sen o davranışının hatadan korunmasının teminatını ona uymakla sağlamış oluyorsun. Niye kulun böyle yaptın demez Cenab-ı Allah. Dese bile cevabımız hazırdır. Ya Rabbi senin Resulün böyle yaptığını haber aldım ben. Onun için yaptım. Elbette böyle bir soru karşısında böyle bir cevap verilirse pek güzel yapmışsın olacaktır bunun cevabı. Mescide girerken, çıkarken Resulullah'ın yaptığı gibi sağ elinle girersin, ayağınla girersin, sol ayağınla çıkarsın. Çıktığın zaman şu duayı yaparsın, girdiğin zaman bu duayı yaparsın vs. Yaptığın zaman ve bunu Resulullah'ın yaptığını tasavvur ettiğimiz zaman ve bütün davranışlar böyle, o davranışımız bizim için değer kazanır. Ve biz o davranışla kendimizi değerli görürüz. Çünkü değer bizden kaynaklanmıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul olarak o işi yapıp bize öğütlemesinden kaynaklanıyor. Allah'ın onun ameline, onun sünnetine rıza göstermesinden kaynaklanıyor. Resulün hatadan korunması demek ne demektir? faraza beşer olarak hata yapsa hata üzere Allah tarafından bırakılmayacağı manasınadır. O hatası bırakılmaz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ait olduğu, ona ait olduğu bilinen bütün davranışları isabettir. Rasulullah Resulullah böyle yattığı için ben de böyle yatıyorum. Sıradan olan o uyku öyle değerli bir uyku olur ki çünkü o uyku şeklinde o yüce Resulü taklit etmeye çalışıyorsun. Ona uymaya çalışıyorsun. Davranışın yücelir, kıymeti artar. Resule uyuyorsun. Resule uyuyorsun. Özellikle Yahudiler, Yahudilerin oryantalistleri veya İslamologları sünnete karşı çok gareskar ve kindardırlar. Çünkü onların peygamberlerinden böyle bir sünnet ellerinde yok. Ve çoğu Müslüman bu inceliğin farkında değil. Oryantalistlerin neden sünneti devre dışı bırakmak için çok uğraştıklarını asıl arka planını bilmiyoruz. Onların elinde sünnet gibi bir kaynak yok. Bırakın sünnet gibi bir kaynak, Tevratları bile evlere şenlik. Onun için bizden bize kinle, garezle muamele etmeleri ve ilmi çalışmalarının içerisine bu zehri, bu zehri dökmeleri son derece tabii ve gayet normal bir hadisidir. Bunu anlayabilmemiz lazım. Anlayabilirsek onlara karşı daha ihtiyatlı oluruz. Onların ilmi çalışmalarının ne kadar ilmi olduğunu daha iyi anlarız. Ama madem Golziher, İmam Şafii'ye düşmandır, madem Şahd, İmam Şafii'ye düşmandır, e ee? Biz de düşman olacağız. Maazallah. Niye? Çünkü İmam Şafii onlara göre sünnetin muhafazası hususunda yıkılması gereken bir hisardır. Çünkü garibin Fazlur Rahman bazılarını bilenler bilir. Müslüman Pakistan'da, Amerika'da yaşamış, hocalık yapmış, profesörlük vesaire olan. Ama İslami ilimlerde yetkin olmadığı için o da onların tezgahlarına gelmiş. Bizimkiler de Onlardan gelen tavşanın suyunun suyunun suyunu tekrar ediyorlar. İnanın böyledir. Bu gibi kanaatleri tekrar edenler bana göre sekizinci sınıf oryantalisttir. Daha öte değildir. Yakışmaz yahu. Yakışmaz. Olmaz. Onun için Risaleti çok iyi anlamamız ve risalet mirası olan sünnet-i çok iyi sahiplenmemiz, Müslüman olmamızın, risalete iman etmemizin bir gereğidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın ehemmiyetine Geçmişteki İslam alimleri, mütefekkirleri dikkat çektiği gibi, günümüzdeki İslam alimleri, mütefekkirleri de dikkat çekmiştir. En basit örneklerden hatırmayı gelen örneklerden birisi. Merhum Seyyid Kutub'un yoldaki işaretlerini okuyun. Orada İslam'ın en önemli iki esasının La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olduğu üzerinde durur ve Muhammedur Resulullah'tan hareketle sünnet-i seniyenin ehemmiyetini uzun uzun açıklar. Ve birçok kimse Seyyid Kutubu hiç sünneti hesaba kalkmayan birisi gibi gösterir. Bunlar Seyyid Kutubu'yu iyi okusunlar. Ahzab suresinin tefsirini okusunlar Seyyid Kutuptan. Efendim Enfal suresinin tefsirini okusunlar Seyyid Kutubu'dan. Haşr Suresinin tefsirini okusunlar Seyyid Kutup'tan. Görsünler bakalım Seyyid Kutup dedikleri gibi sünneti devre dışı bırakan haşa bir alim bir mütefekkir midir yoksa kendileri mi onu böyle anlamak istedikleri için veya böyle göstermek istedikleri için mi böyle gösteriyorlar? Bu fakir bir sempozyum dolayısıyla Seyyid Kutup'un sünnet anlayışı üzerine bir tebliğ hazırladım ve orada o zaman için tahminen dedim Seyyid Kutup Fizilal Kur'an'da toplam 2500 ile 3000 hadis taklit demiştim. Saymadım. Sonradan bizzat Seyyid Kutub'un Fizilal Kur'an'da zikrettiği hadislerin tahricini yapmış olan yani kaynaklarını göstermiş olan bir çalışma gördüm. Orada aşağı yukarı 2250-300 gibi bir hadisten bahsediyordu. Yani bu tahminimiz şundan dolayı çünkü Seyyid Kutub'u Fizilali aşağı yukarı İyice baştan sona kadar taramış olan birisi olarak bu kanaate varmıştım ki yaklaşık olarak yani ben yuvarlak bir rakam verdim. Net bir rakam demek ki 2300 küsur hadis. Peki bir eserde Kurtubi 20 cilttir 5000 civarında hadis zikreder. Fizilal Kur'an Seyyid Kutub ondan daha hacim olarak daha azdır. 2000 küsur hadis zikreder. İki bin küsur hadis zikreden bir müellif, bir müfessir, şehit rahmetullahi aleyh, bir müfessir nasıl sünneti devre dışı bırakan birisi olarak görülebilir? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olmaz. Yok öyle bir şey. Onun için Risaleti de bu manada iyi anlamak lazım. Resulullah'ın Risaleti Sünneti iyi kavramadan, sünneti daha doğrusu risaletin kapsamı içerisinde görmeden risaletini idrak etmek imkanı yoktur. İnne allâhe semî'un basîr. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Yani Resullerin risaletlerini ne kadar tebliğ ettiklerini işitir ve görür. Risaletin muhatabı olanları bu risalete nasıl karşılık verdiklerini işitir. Ve gürş. Yalnız mı? İkisi de. Yalnız mı? İkisi de. olanı da bilir de. Yalnız mı? İkisi de. Yalnız mı? da bilir Yalnız mı? İkisi de. Yalnız mı? İkisi de. Yalnız Hesaba çekecek onun için. Ben burada söylediklerimden, siz burada dinlediklerinizden sorumlu olacağız. Yanlış söyledimse, kasti olarak hakikati tahrif ettimse veya size dilimin döndüğü, ilmimin yettiği kadar bu dini anlatmak isterken sahip olmam gereken bir bu ibadettir çünkü. Bu ibadette kalbimin, içimin ve dışımın sahip olması gereken evsafı bilerek ihlal ettimse Allah'tan sığınır. Allah'a sığınırız bu hallerde. Rabbim bana bunları soracaktır. Bununla birlikte amellerimizin kamil olduğu iddiasında bulunamayız hiçbir zaman. Elbette birçok hatalarım, birçok eksiklerim, birçok kusurlarım vardır. Cenab-ı Allah'tan hatalarımızı, kusurlarımızı isabetli olan amellerimize vererek nazar itibara almaması Af mağfiret etmesini dilerim. Sizler beni dinlediğinizden dolayı sorumlu olacaksınız. Yanlış söyledimse düzeltmediğiniz için sorumlu olacaksınız. Yapmanız gereken bir işi yapmak imkanınız varsa bu söylemem hatırlatmam dolayısıyla yapmazsanız sorumlu olacaksınız. Ve buna benzer. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bizim bütün işlerimiz kendisine döndürülecek olandır. Döndürülecek bu işler ona ve o gizliyi de açığı da bilecektir. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Cenab-ı Allah o kadar lütufkardır ki. Benim hatalarımı sizin önünüzde teşhir ederek beni rezil etmeyecek. Sizin hatalarınız da varsa evet böyle yapacak. Teşhir etmeyecek. Hadis-i şerifte allah Ekber şöyle buyuruyor. Cenab-ı Allah diyor kıyamet gününde mutlaka her birinizle arada bir tercüman bulunmaksızın tek tek konuşacak, günahlarını ona bir bir söyletecek. Fakat bundan önce diyor örtüsünü, himayesini onun üzerine indirecek. Kimse Allah ile bu kişi arasında ve arada bir tercüman olmayacak. Bakın üçüncü bir şans bilmeyecek hatalarımız. Bu kadar lütufkan. Sonsuz hamdü senalar olan allah Ekber. Hatamızı yüzümüze vurmayan, başkalarının önünde teşhir etmeyen Yüce Allah. Evvela bu ahlaka biz de sahip olalım. Saniyen Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a çok hamd edelim Böyle olan Allah çok sevilir Celle Celaluhu Allah muhabbetini bizden esirgemesin Bizim onu sevmeyi de bize esirgemesin Muhabbeti bu manada söylüyorum Onun bizi sevmesini de bizden esirgemesin Bu büyük bir lütuftur Hatalarımızı teşhir etmeyecek Allah Allah ne kadar latif, değil mi? Ne kadar lütufkar. Gel bakalım, Beşin Efendi insanlara geçerdin, alimlik taslardın, şunu anlatırdın, bunu söylerdin. Kalbin de bu vaziyetteydi, değil mi? Diyecek. Ama baş başa diyecek. Beni sizin önünüzde mahcup edilecek durumum varsa ki affı mağfiretini dileriz mahcup etmeyecek. Büyük bir lütuf bu. Çok büyük bir lütuf. Elhamdülillah. İşler yalnız ona döndürülür çünkü. Ve ilallah turcaul umur. Bütün işler yalnız ona döndürülür. Bakın başkası bilerek başkasının da dolaylı da olsa başkasına döndürülmüş olmuyor. Çünkü amellerin karşılığını veya cezasını verecek olan yalnız odur. Başkasının bilmesine ihtiyaç yoktur. İnşallah amellerimiz en güzel halleriyle seyyiatı hasenata tebdil edilmiş olarak allah Teala'nın huzuruna çıkartılır inşallah. Son ayeti kerime, iki ayeti kerime kaldı. Onları da inşallah önümüzdeki derste tamamlayacağız. Ey iman edenler rükû edin, secde edin ve Rabbinize ibadet edin diye hitap ediyor bize Cenab-ı Allah. Rabbim bizleri rakiyelerden, sacitlerden, abidlerden eylesin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun <Sessizlik> Aleykümün Felhamdülillahi Rabbil Alemin